Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalarda tekrar sizlerle birlikteyiz Bir haftalık aradan sonra radyo Havan'dasınız Evet futbol dünyası Geçen hafta da ilginç olaylara gebeydi. E, Trabzonspor e, şampiyonluk yarışında özellikle İstanbul'un büyüklerine büyük bir fark attı. E, neyse ki takipçisi geçen yılın şampiyonu Bursaspor e, kazandı da iki, iki, iki takım arasında bir çekişme söz konusu. Eğer Bursa Spor'da kaybetseydi son dakikalardaki gol olmasaydı Trabzonspor e, en yakın rakibine 8 puan fark atarak yoluna devam edecekti. Bursa Spor son dakika golüyle bu farkın daha da açılmasına mani oldum. Şu anda Süper Lig'in Sportoto Süper Lig'in zirvesinde iki Anadolu takımı var e, ve ikisi de. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış. Birisi bu Anadolu İhtilali dediğimiz futboldaki Anadolu İhtilali'nin ilk e, sahibi diyelim, ilk başlatıcısı, diğeri de sonuncusu. E, Trabzonspor'u e, konuşmak lazım evvela tabii ki Süper Lig'in lideri olduğu için. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'un konu oldu Trabzonspor. Bu maçın şöyle bir özelliği vardı. Trabzonspor bir hafta boyunca Atatürk Olimpiyat Stadını full doldurma iddiasıyla ortaya çıktı. Bunun için çabaladılar. Sonuçta resmi rakamlara göre Atatürk Olimpiyat Stadına 43.000 seyirci geldi. İşte bunun sponsoruydu, şuydu, buydu. Hadi açık konuşalım. Kaçak maça girenin hal hatırla girende sayarsak Atatürk Olimpiyat Stadında yaklaşık 50.000 seyirci vardı. Trabzon biraz daha abartarak 61.000 seyirci dediler. Biliyorsunuz 61 Trabzon'un plaka numarası ve her maçın 61. dakikasında da Trabzonsporlar özel bir gösteri yaparlar, konfeti atarlar. Havai fişek ve benzeri patlayıcıları <gülüyor> diyelim. Havai fişek biraz abartılı oldu ama e, bir takım e, küçük patlayıcılar kullanıp gürültü çıkartırlar. Ve tezahürat yaparlar. Trazonspor diye. Aa, bu noktadan bakınca e, seyirci açısından bakınca Atatürk Olimpiyat Stadı'nda e, deplasman seyirci rekoru kırıldı. Yani burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta gidip oynuyor Büyükşehir Belediyesi'ne karşı ama bu kadar seyirci toplayamıyorlardı. Ee, en fazla seyirciyi Fenerbahçe götürmüştü oraya 20 bin civarında. Beşiktaş'ın 12-13 bin, Galatasaray'ın 10 bin civarında ee, bir seyirci topladığını söylemek lazım bugüne kadar. Daha evvelinde e, Fenerbahçe, Galatasaray 2000 3 senesinde yanılmıyorsam Atatürk Olimpiyasalarında oynadılar Fenerbahçe, Galatasaray. Daha doğrusu Galatasaray, Fenerbahçe o zaman Galatasaray'ın ev sahipliğinde bir maçtı bu. Ali Samir'deki onarım nedeniyle Galatasaray maçlarını yarım sezon kadar hatta bir sezon orada oynadı. Ve Fenerbahçe-Galatasaray maçını o zaman yaklaşık 70 bin kişi izlemişti ama bu Rekor kırılmadı. Kimin rekoru? Karşıyaka Göztepe arasında İzmir'de Atatürk Olimpiyat stadında oynandı. Evet. Oranın da ismi Atatürk Olimpiyat. İstanbul'daki yeni yapılan stadın da adı Atatürk Olimpiyat. E, bu stadlar ismi ilginçtir Türkiye'de. Ben e, daha önce e, gazetem için bir araştırma yapmıştım stad isimleri konusunda. E, %36 yanılmıyorsam ama en azından büyük payda, statların ismi Atatürk var. E, son dönemlerde yeni açılan statlarda ise e, bu isim artık çok fazla tercih edilmemeye başlıyor. Başlayın. Hatta e, bir takım statlar Atatürk adını taşıyıp e, taşıyan ve yıkılan yeniden yapıldığı zaman başka isimler veriliyor. Buna karşılık bir padişah isminden yani Fatih Stadı da var Türkiye'de. Recep Tayyip Erdoğan Stadı da var. Cemal Gülsel adını taşıyan işte ihtilal yapmış ya da kimine göre darbe yapmış bir paşanın da ismi var. Hasılı tekrar seyirci rakamına dönersek. Türkiye'de bugüne kadar en yüksek seyirciye Göztepe ile karşı İzmir'de oynadı ve üstelik bir ikinci lig müsabakasıydı bu. Ee, İzmir o günleri arıyor. 70 bin üzerine seyirci gelmiş. Bu iki takımı izlemişti. Maalesef İzmir futbolu çok geriledi. Ee, bugün İzmir'i ancak Buca Spor temsil edebiliyor. Ondan önce bu temsil kabiliyeti Altaya, Göztepe'ye ve karşıya düşerdi. Ama bu kulüpler içine girdikleri mali sıkıntıları ve idari problemleri bir türlü aşamadıkları için gelemiyorlar. Göztepe Altınbaş Holding tarafından satın alındı. Onların alması da birlikte de en dipten yani amatörden itibaren teker teker basamakları hızla çıkıyorlar ve böyle giderse de herhalde dip yapıp tekrar zirveye çıkacak Göztepe Altay ve Karşıyakadan önce. Daldan dala atlıyoruz ama laf lafı açıyor işte futbol böyle bir şey. Bir pas bir pas derken farklı noktalara kadar gidiyoruz. Yaklaşık 50 bin kişi karşısında oynayan Trabzonspor 1-0 öne geçti. Coşku arttı ama Büyükşehir Belediyesi beraberliği bulunca Trabzonspor biraz tökezledi, biraz geriledi. Buna karşılık ikinci yarıdaki Şenol Güneş'in oyuncu değişiklikleri Yattara'yı alıp yerine Engin Baytar'a sokmasıyla oyunun rengi değişmeye başladı. Ve Trabzonspor'un golleri arka arkaya gelmeye başladı. 3-1 ile Trabzonspor maçı kazanmayı bildi. Bir ara veriyoruz. Biraz lafı uzattık. Aradan sonra tekrar buradayız. Müzik Elem acı ve keder Bir günde hepsi geçer Hayat dudaklarda ne Yaşamak ne güzel şey Ümidini hiç kırma Boşversen aldırma Hayat dudaklarda ne Eylel oynadırma hey Yaşamak ne güzel şey la la la la la la la la la, la Lalalalalalalalala Bakarsın en acı gün Yarın olur bir düğün Tanrı böyle istemiş Kullarım gülsün demiş Tahminattan bu yana Acırlar ağlayana Hayat dudaklarda Hey, eğlen oyna durma Hey, yaşamak ne güzel şey Bakarsın en acı gün, yarın olur bir düğün. Tanrı böyle istemiş, kullarım gülsün demiş. Tamilattan bu yanla, acılar alı yana. Hayat dudaklarda hey, eğlen Elen oynadurma hey, yaşamak ne güzel şey. He. Radyo havandasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. E, Trabzonspor e, coşkulu bir galibiyet alarak oraya gelen seyircisine, e, seyircisini pişman etmeyerek İstanbul'dan 3 puanla döndü. Zaten Büyükşehir Belediyesi'nin en zorlandığı takım Trabzonspor. Hani Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye zaman zaman diş geçirse de hatta çoğu zaman Trabzonspor'a karşı pek başarılı olamıyor. Maçtan sonra Şenol Güneş Büyükşehir Belediyesi'nin çok sert oynadığını iddia etti. Buna karşılık Abdullah Havcı da voleybol mu oynuyoruz? Araya filmi mi çekelim? diyerekten Şenol Güneş'e sitem etti. Bunu da belirtelim. Evet Trabzonspor 39 puana ulaştı. ve Önümüzdeki hafta Kardemir Karabükspor'u da yenerse ilk yarıyı 42 puanla bitirecek. İlk kere 16 maç sonu tamamlanacak. Neden 17 değil? Çünkü e, Noel bayramı araya tatili giriyor. E, Hristiyan ademinin e, Noel e, tatili araya girdiği için liglerimiz tatil oluyor. Bu hani bizim Ramazanımız gelse, bizim 12 imamlarımız gelse, bizim başka ulusal ya da dini bayramlarımız gelse e, liglere ara verilmiyor. E, hani bayram seyran çocuklar topu oynuyor ama e, Noel gelince maalesef liglerimiz ona göre kendini ayarlıyor. Bu güzel bir şey esasen ama bunu hep eleştiriyorum ben çeşitli platformlarda. Güzel bir şey ama bu herkese her e, inanca eşit bir şekilde uygulanmalı. Bu e, bu konuda bir şerhim var. Bunu belki Noel haftasında ayrıca konuşuruz. Dolayısıyla ligin 16. haftası oynandıktan sonra devre arası başlayacak. Ve ikinci yarı ilk yarının son maçıyla başlayacak. Böyle bir durum var. İkinci yarı dediğimiz periyotta 18 maç oynanacak. Bu arada araya Türkiye Kupası mücadeleleri eklenecek. Efendim geçelim İstanbul'un takımlarına. İstanbul'un takımları bu sene e, facia. Yani harcadıkları paraların haddi hesabı yok. Bir hoca geliyor öbürü gidiyor öbürü geliyor bu gidiyor. Fakat e, bir türlü istenilen dikiş tutturulamıyor. Galatasaray Frank Raykart da haciyi getirdi. Aynı tas aynı hamam. Muhalefet yönetime saldırıyor. İstifa edin, genel kurula gidin, kongreye gidin diyor. Onlar hayır diyorlar. Özellikle yeni stadı biz açacağız diyorlar. Galatasaray, Ali Samen'deki son süper lig maçını oynadı. Bir veda maçıydı ve bu veda maçında işte ise galip gelip öyle bu stadın yıkılmasını istiyorlardı. Fakat Gençler Birliği geldi. Veda, meda dinlemedi. Galatasaray 2-0 yenip gitti. Seyirciler koltukları kırıp sahaya attılar. Kimileri de hatıra olarak alıp götürdü. Burada parantez açıp seyirciye seyirciye onların diliyle kusura bakmasın ama demek sonra yuh çekmek lazım. Neden? Çünkü... Sadece başarıya endeksli bir taraftarlığı ben kabul etmiyorum. Yani hep kazandı, hep kazandığı zaman iyi, güzel alkışla, büyüksün, en büyüksün, senden başkası yok, canın feda yoluna vesaire vesaire diyorsunuz da kötü günde koltukları kırıp sahaya atmak neyin nesi? Bu nasıl bir sevgi? Bu nasıl bir tutku? Büyüklük o son maçta burada Ali Sami'nde nice anılarımız var. İyi kötü. Çoğu da iyi olmak üzere. Birçok anımız var. Onun hürmetine yenilsek bile takımımızı son maçta alkışlar. Öyle ayrıldız o stat'tan. Bunu yapmak büyüklüktür. Sadece maç kazanmakla büyük olunmaz. En kötü günde en erdemli davranışı Sergilemek de büyük olunur. Sadece kazanarak değil, kaybetmeyi bilerek de büyük olunur. Maalesef Galatasaray taraftarı o son maçta bunu başaramamıştır. Bunu yapamadığı için de sağdaki skoru futbolu konuşmanın hiçbir anlamı yoktur. Evet, bir ara vermenin daha zamanı geldi. Bir müzik arası, tekrar birlikteyiz. çekit artık hayatımızdan. Gülünmüyor senin sokaklarında. Söyle kimler var tuzakların? Çek git bizi terk et. Adın baksın senin cehalet. Çek git artık, bizi terk et. Eşi çıkmış ceset sabahlarında. Kimi zehir çeken Soon I'll wrap up. İstanbul'un diğer ki büyüğü Fenerbahçe ve Beşiktaş. Önce Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaş maçını ben e, Eskişehir'de izledim. E, gazete yazısını ben yazdığım için Eskişehir'e gittim. Özellikle e, maçtan hariç Eskişehir'den bir iki söz etmek lazım. Harikulade bir şehir. Yakın İstanbullar. hani biraz kafa dağıtmak istiyorlarsa Trenle bir koşu gidip gelebilirler. Bunu hemen belirtelim. Şehir çok dingin, çok hoş. Maç belki o gün özel bir şeydi ama bugün o şehirde bir maç var. Yaygarası, gürültüsü, patırtısı yoktu. İnsanlar maç saatine kadar normal hayatlarını sürdürdüler. Maç başladı, gittiler, maçlarını izlediler. Galip geldiler ve aynı şekilde dağıldılar. Böyle diğer İstanbul'da gördüğümüz manzaraları görmedim ben. Bu açıdan bence hoş bir şeydi. Hani sahada olan sahada kalıyor hesabı. Önemli bir galibiyetti Eskişehir'in 2-0'lu galibiyeti. Bu arada İstanbul'un 3 takımı da bu hafta 2-0 yenildiler. Kaderleri ortak, yenilgi skorları bir ortak. Böyle bir ilginçlikleri var. Ee, Eskişehir spor Beşiktaş'ı tam 29 sene sonra yendi. 29 sene sonra Beşiktaş'tan 3 puan aldı. 24 yıldır da puan alamıyordu. Tabi arada uzun yıllar e, karşılaşmadılar. Yani Eskişehir spor e, yaklaşık bir 13 yıl falan yanılmıyorsam e, belki daha fazla e, Süper Lig'den uzak durmuştu. E, bir gitgelleri olmuştu. Dolayısıyla uzun yıllar karşılaşmayınca da o ilk işte son yenilgide galbet öyle kalıyor. 1981'e kadarsa Eskişehir, Beşiktaş'tan daha üstün. O güne kadar yaptıkları maçlarda Eskişehir'in galibiyet sayısı Beşiktaş'ın yaklaşık iki katı. 60'ların ortasından 70'lerin başına kadar yaklaşık bir beş yıl Beşiktaş Eskişehir yenemiyor bile. Böyle dönemler var. Ama 81'den itibaren paranın yavaş yavaş futbola girmesiyle birlikte İstanbul takımlarının zengin iş adamlarına dayanmasıyla birlikte futbolun rengi değişiyor. O mütevazı üniversiteye dayalı Eskişehir spor baş edemiyor ve küme düşüyor. Çok uzun süre duraklama devrine giriyor. Bugün de Süper Lig'de olmasına rağmen henüz o şaşalı günlerine kavuşmuş değil. Ee, çok akıllı oynadılar. Biraz sert agresif oynadılar. Ve bu yüzden de Besireç karşı koyamadı. Bu direnciyi kıramadı. Tabii orada bir Guti meselesi var. Ee, Guti ilk sarı kartı gördüğünde ben e, hani yanındaki arkadaşımla şu bilgiyi paylaştım. Bu kırmızıya gider. Çünkü o elektriği veriyordu. Haklı haksız atılmasının dışında Guti bildiğimiz çizgisinin dışında agresifti, sinirliydi, çabuk sinirleniyordu daha doğrusu. Bunun da sebebi muhtemelen hafta içi, maçtan önceki hafta içerisinde bir trafik kazası geçirdi. Ehliyetine 6 ay el konuldu. Aşırı alkollüydü. Herhalde kötü bir hafta geçirdi ve bu maça yansıdı. Acaba yönetim ya da futbol heyeti kendisini oynatmasa mıydı diye de düşünmedik değil. Tabi testi kırıldıktan sonra söylemesi kolay. E, Kuti'nin atılmasıyla e, Beşiktaş sahadaki şoförünün de ehliyetini de kaybetti. Zaten o saatten sonra maçı döndürmesi çok zordu. E, bunu da başaramadılar. Bu arada Beşiktaş'ta da Necip'te sakatlandı. İnanılmaz bir durum. Yani bu sezon hatta son 1-2 yıldır özellikle de büyük takımlarda bu sakatlıkların haddi hesabı yok. Yani herkes acayip çıt kırıldım. Bunun sebebini araştırmak lazım. Maç trafiği ile ilgisi yok. Çünkü maç trafiği yıllardır bu kadar yoğun. Tuhaf bir şeyler dönüyor. Anlamış değiliz. Spor ekimleri bir takım açıklamalar yapıyorlar, ediyorlar ama inandırıcı ikna edici daha doğrusu bir söylem henüz oluşabilmiş değil. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe Ankara gücüyle oynadı. Bu maçın hem saha içi hem saha dışı olayları var. İki kulüp arasında son bir iki sezondur gerginlik var. Yöneticiler birbirleriyle sürekli atışıyorlar. Bu hafta da aynı şekilde oldu. Hatta futbolcu Emre Belözoğlu da işin içine girdi. Bu dün de dün de İki kulüp arasındaki atışmalar devam etti. Basın yoluyla kendi internet sitelerinden yaptıkları açıklamalarla e, anlamsız bir e, tartışmanın içindeler. Sağdaki futbola bakarsak e, ilk yarısında Fenerbahçe'nin kontrolünde olmasına rağmen ikinci yarı inisiyatifi Ankara gücü aldı ve Fenerbahçe 2-0 yendi. Burada bu e, Ümit Özat'ın yaptığı açıklamalara göre ben diyor 60'ta Fenerbahçe'nin gardını düşeceğini biliyordum. Golü bile tahtaya yazdım. 60'ta gol atacağız dedi. Öyle de oldu. kendi söylemine göre tabii oyuncular da aynı söylemde bulunur. Hocamız bize demişti diye. Ümit Özat enteresan bir kişilik, enteresan bir futbol kişiliği. Sağlık sorunları Oldu iddia ediliyor. Kalp sıkıntısı nedeniyle futbol erken bırakmıştı Almanya'nın Köln takımda. Teknik direktör olarak çok hırslı, çok enteresan, çok heyecanlı. İşte dilinde dualar, elinde tesbihle maç yüzüyor. Bir ara Yedek Kulübesi'ne bir önceki maçta, daha önceki maçlarda bayılıp düşmüştü. Hocam kalp sorunuz mu var diye soruldu. Hayır hiçbir şeyim yok demişti falan. Yani tut, müthiş bir tutkusu var futbola ve teknik türetörlüğe. Ee, ama şu da yok değil. insanlar endişeleniyor sağlığı konusundan. Fenerbahçe'yi bir kez daha yendi. Çünkü Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 4-2 yemişti. Ee, Aykut Kocaman'ı bir kez daha üzdü. Diğer yandan da Ankara gücünde tuhaf şeyler oluyor. İşte Ümit Özat her hafta çıkıyor. Para alamıyoruz. Parasız şuyuz bu diyor. Bırakacağını söylemişti. Öyle iddia edilmişti. Fenerbahçe maçını kazansa da kaybetse de bırakacağını söylemişti güya. Basına böyle yansıdı ama görene devam ediyor şu anda. Ee, Melih Gökçek ailesinin el attığı kulübün güya parası pulu bol olacaktı ama e, Ümit Özat'la bize para vermiyorlar diyor. Bu da tuhaf. Bu arada hani böyle konuşan bir hocayla yola devam Edilmesi enteresan. Pek alışık olmadığımız bir durum. Hani ya iyi, kötü bir şey değil ama enteresan. Ee, orada da tuhaf şeyler dönüyor. Acaba bir motivasyon unsuru olarak mı kullanıyorlar? Galatasaray biliyorsunuz parasız bursuz şampiyon olmuştu bir sene. Aynısını mı denemeye çalışıyorlar diye de merak ediyorum. Evet. Fenerbahçe 30 puanda kaldı. Beşiktaş 27 puanda kaldı. Dolayısıyla şampiyonluk yarışına büyük yara aldılar. Evet ben Kenan başaran paslaşmaları bugün de burada noktalıyoruz haftaya sizlerle biraz basketbol ağırlıklı konuşabiliriz Fenerbahçe basketbol Fenerbahçe ülke'nin İtalyan Siena takımıyla yapacağı Eurolik karşılaşmasını yerinde izleyeceğiz Biraz Avrupa'daki basketbol kültürü üzerine de bilgi edinmiş olacağız. Bunu da sizlerle paylaşırız. Ee, ve Fenerbahçe Siena maçının da sonucuna göre de konuşuruz. Çünkü Fenerbahçe Ülker bu sezon Avrupa'da şampiyonluğu oynuyor. Çok iyi bir kadro kurdu. Ee, FSB sen yıllardır mücadele ettiği bu kullarda bu sene de çok e, istenilenini veremiyor. Buna karşılık e, FS, pardon e, Ülker, Fenerbahçe Ülker Kısa bir sürede bu iki kulübün birleşmesiyle meyvelerini almaya başladı. Gerçekten çok önemli bir kadro kurdular. Hani bu sene basketbolda da, voleybolda da Fenerbahçeden büyük bir başarı gelebilir. Bunu da dikkatlerinizi sunmak istiyorum. Evet, haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Paslaşmalar.